Bölüm 304 Uğursuzluğa inanmanın haram oluşu. Hadis 1676. Enes'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hastalıkların